Oruç 25 İn Ramazanın son 10 gününde kader gecesini araştırıyorum. Bin aydan daha iyi ve peygamber örneğini takip eden camiyi gözlemledim.